Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar'dan günaydın. Sevgili dinleyiciler 8.27 oldu saatimiz. 13 Mayıs 2013 pazartesi sabahında yeni ve yağmurlu bir haftanın başından sesleniyoruz sizlere. Oktay Demirci Fire Öğüncü stüdyomuzda. Hoş geldiniz stüdyomuz efendim. Hoş bulduk. Günaydın efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Şu dakikalarda Fire Öğüncü'nü bize İngiltere'den... <gülüyor> ...diye sonradan edinilmiş bir İngilizce aksanıyla bağlanması gerekiyordu ama As gerçekten... asla sonradan edinilmiş değil yani çok küçük yaşlardan itibaren yani bu cümlede itibaren... itiraz edeceğin o muydu falan? yani çok küçük yaşlardan itibaren biliyorsunuz akıcı İngilizcem ve kusursuz aksanımla e, gönüllere taht kurmuş bir e, yani aniden... İngilizlerin gönüllerine bir de. Tabii ki. Yani onu tabi da Bizim Ve bunu yani. kendi tespitleriyle getiren. Yani. Evet. <gülüyor> Ve bir kere daha gönüllere taht kuran. Bu sitem değil, bu yalnızca tespit. Evet. Yani olur, e, inşallah <gülüyor> önümüzdeki maçlara bakacağız işte. Önümüzde bir maçlar olsun, ondan sonra <gülüyor> bakacağız. Bilmiyorum, yayın yasağına giriyor olabilir bu Fahir'in İngiltere'ye gidememesi. Ben onunla ilgili bir faks almadım ama ne yapalım yani bilmiyorum yani ona giriyor olabilir Sa zaten Çünkü... yorum yapmadık sadece gidemediğini, söyle. Tespit, gidemediğini yani. söyledik Tespit, tesbit, tesbit. ama yine yalan yanlış bir şey söylemeyeyim gidemedim gidemedim gidemedim şey. yayın yasağına girebilir ok, abi sen de yangına körük de gidiyorsun ya gidemedi var şu anda gidemedi diye bir şey yok şu anda radyo otu de evet doğru özür Geldim. dilerim ben hemen özür dilerim e, gidememiş diye bir şey yok ha. Gidememiş diyebilirim değil Gidememiş mi? Gidememiş diye bir şey yok. Hayır. Gidememiş demiyorum. Hayır. Şu özür, İngiltere özür diliyorum. İngiltere'ye değil. Şey radyo o kadar korkuyorum ya heyecanla bekliyorum. Ben sana gidemezsin demiyorum. Git sen ne olur diyorum diyecek diye birisi şu anda... Bu... Bu, bu giriyor değil mi abi? <gülüyor> bu yayın giriyor. Bu, giriyor. Yani. Zaten, bu adamı cezalandırın. Her zaman yayın yasağı. <gülüyor> Allah'tan gitmemiş Bu adamı yani. cezalandırın. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> sert, sert bir şekilde cezalandırın. <gülüyor> 13 Mayıs 2013 Pazartesi e, gündemine şöyle bir hızlıca bakalım diyeceğim Yasaksız ama. Yasaksız gündeme bakacağız. Çünkü bir şeyler oluyor bitiyor diye biz duyuyoruz. Ama duyamıyoruz da bir taraftan. Çünkü e, yayın yasağı olduğunu e, öğrendik. E, demek ki bir şey olmuyor ki. Çünkü olmayan bir şeyi... E, yasaklarsan zaten yasaklamam sayılırsın. Zaten demokrasi olan yerde de olmayan şey yasaklanır. Olan şey yasaklanmayacak. Gibi bu yorumlar geliyor. hep yayın yasağına girer. Bence. Bence de yani bilmiyorum. Yani hiç. Bu, bu yorumlar hiç ideolojik yorumlar gibi geldi bana. Reyhanlı'da hafta sonu e, çok üzücü ve e, Türkiye tarihinin galiba en büyük terör sağlıklarından biri oldu. yaşadık. Ülke olarak e, 46 kişi deniyor. Resmi rakamlara göre ama Kirli bir propaganda da var bu var. yeni yasağının da beslediği bir şey. O yüzden e, yani çok fazla e, kara bilgi dolaşıyor ortada. Çok fazla e, manipülasyon yapılıyor. E, o yüzden yeni yasa geçsin de doğruları öğrenelim diye bekliyoruz. Peki bu olay Reyhanlı dışında başka bir yerde olsaydı, daha büyük bir şehirde olsaydı, aynı şekilde olur muydu? Olurdu tabii canım. Niye niye bunu soruyorsun ki? Olurdu. Olurdu çünkü ideolojik düşünen ve oradan e, haber aktaran bir takım işini de yapan gazeteciler olduğu sürücü bu olurdu ve Twitter'dan da yorum yapan bu konuyla ilgili kişiler olduğu surucu süreci... teşekkür ediyorum ben sadece sorumu sormak istemiştim oktay bey buyurun diyor yayın yasa yerine derbi vardı zaten o derbiyle beraber kapandı konu güzel de denk geldi ee, ne yapalım yayın yasa olmayan konulardan devam edelim devam ederim buyurun nasıl maç nerede izlediniz yani <gülüyor> diye hemen girelim konuya. Ben maççı izlemedim tabii ki ama şöyle bir şey fark ettim. Ee, galiba bu Türkiye'deki futbolun ne kadardı garip olduğunu da gösteriyor. Bir maç oynandı. Maçın sonunda yenilen taraf e, yani rakip takımın sahasında olduğu için şeyin sağının ortasında kutlanma yaptı. Maç sonrasında yenen taraf şampiyon olamamasına rağmen şampiyonluk turu attı. Böyle garip bir maç sonu. Yaşadık. Yani nasıl ya bu bölüm. Ve iki tarafta bir taraftan haklı. Ama tarafta verdim canım sen de. <gülüyor> Fenerbahçe de haklı Galatasaray da haklı. Ama diğer taraftan bakınca. Galatasaray yenilmesine rağmen şampiyonluğu yani. kutladı. Evet. Fenerbahçe'de şampiyonu yenmiş olmanın verdiği çoşkuyla e, esas şampiyon, gönüllerin şampiyonu biziz. Hayır tur attı şampiyonluk turu gibi bir şey. Yani böyle bir sahayı dolaştılar seyircilere gittiler. Değil yani, yani işte bu bence e, içinde bulunduğumuz dönemde bize en güzel... E, şey oldu mesaj oldu tam anlamıyla herkesin kazandığı bir dönemdeyiz yani win win win win win win win win win win win bence diyoruz bence bir yandan da hiç kimsenin kaybetme hazmı olmadığını da gördüğümüz bir dönemde daha doğrusu kimsenin kaybetme lüksünün olmadığı bir dönemdeyiz. evet öyle bir şeydeki ülkemiz herkes win win olduğunda kimsenin şey ben yani istiyordum ki Beşiktaş'ta biraz dolarsın yani <gülüyor> en azından iki araba falan bir dolarsın ama onlar kaybetmedi ya yani Beşiktaş bu maçta yani kaybetme şeyimiz yok bizim hakikaten kaybetme ne denir ona lüks alışkanlığımız lüks. ve kaybetme o anlayışımız otağı lüks tüketime girer kaybetmek yok, yok yani bu maçta bence onu gördük Beşiktaş da kazandı bu hafta değil mi herkes, herkes kazandı herkes kazandı herkes ya kazandı ne kadar yani. güzel bir ülke Türkiye. Herkes kazanıyor. Ya ben hani Fenerbahçe'nin pek çok güzel maçını seyrettim. Galatasaray'ın da güzel oynadığı maçları seyrettim. Ama dün hakikaten çirkinde bir maçtı. Bilmiyorum. Dün Tut, bir de... Ne kadar anladığın falan diye soracak olursanız Baya bir maç seyrettim bugüne kadar. Bence maçla ilgili konuşmaya gerek yok herhalde. Yok ya. değil değil. Yani Ama başka yani, konu konuşamayacağımız için. Maçın içindeki. Işte yok, şöyle yok, olmuş, şöyle tırnaklarını geçirmiş. Sabri arkadan bir şey yapmış. Yok falan hiç, falan o falan. Değil. Öyle... Ben zaten bir noktada bıraktım yani seyretmeyi. Öyle söyleyeyim. Heyecandan mı? Ya, heyecandan değil ya. Öf dedim gideyim bari. Survivor <gülüyor> seyredeyim. Yani o noktaya da getirdiler beni. Bu arada bir taraftar da bıçaklanarak öldürülmüş. Ee, öyle yani Maçımızı da gündeme uygun bir şekilde yaşıyoruz. Yayın yasağı yok bununla ilgili de e, bir büyük itibariyle gencecik bir adamdır o. Maçtan sonra kavgaya bulaşacak kadar ateşli olduğuna göre e, bir derbi de böyle geride bırak. Neyse olimpiyatlar İstanbul'da yapılırsa bir düzelme oluruz gibi. Olimpiyatlara yayın yasağı ben geldi. Şey Rekoru kim kırdı bilemiyoruz. Yani. Ya biliyoruz da açıklamıyoruz. Söylentiler var ama yani o söylentileri baya bir kırmış diyorlar. Çünkü Kırmadı o da dediğin o da dedi ben kırdım dedim. O da diyor ben şimdi iki taraftan da <gülüyor> kırmak olmaz. böyle neyse yani olimpiyatlarla beraber her şey önemli olan kenetlenmemiz olimpiyatlar için. Kenet kenet Anadolu diyoruz. Diyoruz Bursunlar geçelim efendim. geçelim. Çeyrek altın 10 lira düşecekmiş. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Oktay şu altın piyasasından çık. Allah yani bir girdim var ya perişan ettim bütün falan, altın borsasını mahvettim ya. 3.5 gram bir şey aldık. Adam, alt üst ettim. Yemin alt üst ettim altın piyasasını. Alt üst ettim Şeyin ya. bu kadar ce, isim vermek istemiyorum hani büyük manipülatör olarak bilinen büyük yatırımcılar vardır ya hani mesela ismini verirsem şimdi Nermi o yayın gidip, yayın yasağı vardı. Yasağı yasağı vardı. vardı. Onlardan betersi nokta abi. bir girdin Altı. sektöre. Altı orada istiyordu. açıkladın yayında 10 gram altın aldım dedin. Bitti ya bitti <gülüyor> sektör bitti <gülüyor> ya. oldu ve cuma günüydü o o açıkladığın Özellikle cuma günü açtı. cuma sabah daha bu, açılmadan ee, ama çeyrek altın e, için şey yapıyorlarmış. E, normalde işçilik 5-8 lira civarındaymış. Aman ne işçiliği olacak onun ya. Kurdele takılıyor abi. Kolay Doğru, mı o? Kurdele abi? işçiliği İçiz var içine. onu unuttum ya. Küçük işçiler çalışıyor orada. O işçiliğe orada. girmez ya 5-8 lira. E, Niye asıl girmez Aa, Oktay? Kurdele takılması kurdele girmez Kurdele takımı. Abi. En önemli kısmı kurdele takımı. Başka işçilik yok ki. Tak tak tak. Kalıba basıyorsun. Kalıba basarım Kul... derler. Cool, cool. Cool, işte bu işte da... onun hepsi öyle açık değil. Oradan iğneye ilk önce kurdeliği şey yapıyorsun. İncecik kurdeleler bir Tabii de. Kocaman olsa yiyecek. hepimiz bağlarız da. K şey kurdele yap. Onu... Özellikle çocuk işçiler bu sektörde çalışıyor. Çünkü büyük yer. Yani şey delikler daha büyük olsa... Oktay kaşı gözü <gülüyor> oktay oynamaya bakıyor. Ben size kaşımı kaldırıyorum. <gülüyor> 30 liraya çıkarmışlar. 5 Normalde 8 lira. En fazla 8 lira olması gereken işçilik... 30 lira çıkmış. Altın fiyatı düştüğü için istister arttıralım biz buradan biraz daha falan deyince kuyumcular odası müdahale etmiş nine, ee, nine demiş <gülüyor> demiş çocukluğumu da Almanya'da geçirdiğim için diye açıklamış 10 lira fazladan ödeniyor 10 gün 8-10 gün bekleyin demiş fiyatlar biraz daha düşecek demiş. Çok güzel. Çok güzel. Bu, müjdeli i̇şte bu haberle arada beraber... düğüne olan ne olacak yani? Düğüne gidenler, düğüne şey mi gidenler biraz daha... Bir, birkaç gün sonra biz takacağız mı diyecekler. Yani biraz daha beklesinler, Bek acele etmesinler. Biraz... Çünkü altın biraz daha düşecek. Ne zamanki Oktay, yani bilmiyorum herhangi bir ışık... Ben satayım, çıkayım bari abi. Hakikaten 10 gram... Bütün herkesin planlarını alt üst etsin ya. Bak, onu bak, satayım, bugün, çıkayım ya. Bugün, gram... izleyin. Bugün, izleyin. bugün izleyin altın borsasını, Zara... bugün izleyin. Oktay yani... Demirci'nin büyük açıklaması. Bugün çıkıyorum. Çıkayım bari dedi. 10 gram altını satıyorum. Zararına da olsa gerekirse şu altın... Şeyinden. Oktay büyük mü? bir manipülatörün. Şöyle bir lafı var. Çıkayım bari ben bundan ya. Bu böyle oldu da Baya bir saçma oldu bu. Adam manipülasyon yapıyor ama şey de değil. Yani. Vicdanı el vermiyor. Evet abi yani ben 3 gün en fazla benim yapacağım manipülasyon bari ne günde... Bari bari ne? Çıkayım bari. bari. Çıkayım bari. Çıkayım bari <gülüyor> abi yani. Bey, şimdi öyle diyenler de var. Bütün planların çıkmamasına göre yapanlar. 500 milyon doları var yatırdığı. ...ne yapacaksınız efendim bu beşi mi? Çıkayım bari ne yapayım? Çıkayım. Ne abi. Ben belki zarar edeceğim ama... ...sonuçta birileri... ...bak ne zamandır altın konuşulmuyordu... Bir memle konuşuldu... ...bak 20 milyar dolarlık Amerika çıkarması ...diye bir haber var... ...başbakan yüze yakın iş adamıyla Washington'a gidiyor... ...hedef... ...ABD ile AB'nin imzalayacağı... ...serbest ticaret anlaşmasına karşı hamle yapmak... ...ondan sonra... ...heyet Obama'ya müttefiksen bizimle de imzala... ...diyecekmiş hep birlikte... Sen müttefiksen bizimle imzala. Eğer ben müttefiksem sana emrediyorum bizimle imzala demiş. Yani Ecdatımızdan örnek alarak yaptığınız şeylerden biri daha. Bunu zaten çevirirken kafalar karışır o arada imzalar atılır diye umuluyor anladığım kadarıyla. Akşam gazetesi bu haberle ilgili ne başlık atmış olabilir ilk sayfada? İmzaya, i̇mz fik fik fik. Imz imz imz imz i̇mzalı imzalı bir şey. Ekonomik 100 100 yüzleşme. Beşme, 100 kişi gidiyor. 100'den 100. fazla kişi gidiyor bir kere. Olsun hani o ne, 100 sayılır o 100. Orda, sayıdır, o 100. <gülüyor> 90 <gülüyor> kişi de olsa biz yüzleşme diye maaş yetim bizi 100, 100, 100, 100 şeklinde yani 1-0-0 olarak yazılmış. Ee, enteresan bir açtık. Evet Fahir Bey buyurun. Yayın Teşekkür, yasağı olmayan haberler. E, yayın yasağı olmayan haberler İngiltere'de orada bakayım orada yok. Evet hemen şey yapayım. İngiltere Veliaht Prensi Charles (parantezi) içi 64. Ee, geçen hafta yaptığı bir helikopter yolculuğu. Ee, ...basında büyük yer buldu. Holikopterle nereye gitti? Holikopterle. Ya işte holikopterle oradan oraya gidiyor. Ne yapsın adam? Çünkü karayoluyla demiş. Şey oluyor mu? Rahatsız oluyor mu? Uyuşuyor, bacaklarım uyuşuyor demiş. Tuvalet ihtiyacı falan da geliyor tabii. Yaş gereği öyle şeyler de sıklaşıyor. İşim köşe. yok, gücüm yok mesajımı veriyor annesine bu masrafları yaparak ve ülkeye. Yani... Ben öyle şeydi. Yani Şunu bir kral yapalım da ha. yetişemeyeceğim demiş Evet, kadın. saraya Vallahi... bir kraliçe maaşıyla yani bütün monarşi idare ediyor bir kraliçe maaşıyla. Sonuçta benim laptop'um var abi demiş. Her yerden çalışabilirim demiş Charles. Vallahi herhalde tahttan vazgeçtiğinin en güzel simgesi burada var. Prensin korumaları bir yastık var abi o işin içinde. Bütün fotoğraflarda da var helikopterden iniyorlar adamların elinde bir yastık arabaya gidiyorlar arabada bir yastık arabadan simit çıkıyorlar simit tipi yastıklardan Vallahi, Aa, geçmiş olsun çok sıkıntılı e, bir bakayım. durum en diyorum. sıkıntılı durum dünyadan. Yok, ortası delik simit tipi yastık diyorsunuz ha. Değil ha. Mi? Ha. yok öyle değil bildiğin ya böyle şey ha. küçük demiş. kırlent gibi bir şey yok da hani şey yaparsın belime koyayım da rahat et belim ağrıyor abi diyor valla bel, bel ağrısı bel ağrıları çeken prens sadece bu yastıkla rahat edebiliyor başka bir yastık demiş ha hayır demiş sadece o Royal yastık. Royal yastık demiş. Royal yastıkla başkasını da istemiyor ve konumalarda oradan oraya e, tabii sonuçta geleceğin kralı hiç belki de beline dikkat etmeleri lazım. Sonuçta bu İngiltere'nin beli. Prenses alsın beli Dur, orada bir metafor. Yani Bence Bel de değil. çok önemli değil mi Oktay? Yani... Bence öyle değil. <gülüyor> Saçmalama Oktay nasıl öyle değil ya? Ee, esas şeyle ilgili haberler var. O, oğulları ne yapıyor bu arada? 13 Temmuz'da doğuruyor. Oğulları değil tabii ki gelinleri doğuruyor. 13 Temmuz'da bebeleri geliyor. Royal bebek diye geçer. Ee, şu anda 7 aylık hamile e, Kate. Ee, ve Temmuz'un 13'ünde de kesin doğuracak mısın? Doğuracağım abi demiş. Doğurayım bari falan. Doğurmak istiyorum demiş. Ee, tahminler tutarsa bebek... <gülüyor> ondan. Tam 60. yıl dönümü kutlamalarında bu arada doğmuş olacak. Bu da herhalde... Hmm. Rol çalar gibi. Rol çalmakta. Hakikaten kraliçeye bir darbe rol çalacaklar. Bir de ismini Elizabeth koyarlarsa kız olursa. Bence olsun ya. Göbek adı vardır İngilizlerde de herhalde. Değil mi? Göbek adı dediğin ikinci isim mi? Tamam abi ikinci isim. Oktay'ı başka türlü ne, anlatamıyorum. Nasıl göbek adını sen ne... Elizabeth Aleyna Winster mı? Ha gibi. Elizabeth Aleyna Winston Winston Su. Yok Aleyna Su, Winster. Elizabeth Su da olabilir mesela o da çok hoş. Hem modern hem de aile geleneklerine de sahip çıkmış olurlar. Aile geleneklerine sahip çıkalım. O zaman sevgili dinleyiciler şu güzel şarkıyla devam edelim. Seven Nation Army, White Stripes. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bugün dolu modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler buyursunlar espriler şakalar. Çakma papa yakalandı. O tam onda rahatladı. çakması zordur ya. Abi çok kolaymış ya. Gerçi ben tanımıyorum ya papayı şimdi. Eski papanın gene bir simasını biliyorduk ama yeni papayı bilmiyorsun. <gülüyor> ben papayım dese buyurun derim, tebriği alırım. Yani ama papa yani ben papayım dese yine bakarsın değil mi kıyafetine? Yani ha tabi doğru bakarsın şey yok herhalde yani o ne denir cübbesi cübbeyle gelmediğini düşün Hı -hı. mesela bizim ee, Birol usta mesela geziyor ya evet doğru yemekler. ondan sonra kıyafetini giydiği zaman kimse tanımıyor ya onu sıradan bir adam akçı şapkasıyla ya. bir Hı -hı. Baş... şey dev Birol Yus Hı -hı. ondan sonra Birol Bey olarak mesela mekandan evine gidiyor ya mesela öyle yani kıyafet olmadığı zaman zor tanınan adamlar <gülüyor> papada yani ama kaldı ki ben e bunu zaten sahte çakma papağan diye anladım ee, ilk başta sonra sizin konuşmalarınız esnasında olay <gülüyor> ondan konuya girmedim şimdi idrak ettim çok güzel oldu e keşke zamanında dersiniz ya çakma kadar <gülüyor> uzak İtalya'da papa ikinci Jean Paul'e benzerliği üzerinden para kazanan üstelik bir kişi tutuklandı bir önceki papa yani Dolayısıyla 2 önceki, önceki Papa B. <gülüyor> Üstelik de ölmüş <gülüyor> doğru. Papa yani. Ölmüş Papa. Papa Francis değil ondan önce ki Papa değil ondan önceki Papa ikinci Giampoli'ye benzeyen bir kişi. hemen ilk başta cübbesine el konulmuş. Yani... Cübbeyle dolaşıyormuş. Herhalde şey yapıyordu. Aa Papa geldim diye böyle bir arkada ışık falan yapıyor. Ben geldim evladım hukuk falan mı diyordum hemen cübbesini toplamışlar, derdesti pişler. Ondan sonra Biraz geç kalmamışlar mı? <gülüyor> rozetini ve cübbeni masaya de, bırak demişler. Hani bu şey dünyasındaysan, e, ne derler ona? En azından bu, bu hani etrafında Hristiyan dünyasında evet. kimi yaşıyor, kimi yaşamıyor. Yani papayda tanımamın yani bir, da. bir bilin, değil mi yani? Ayıptır yani. <gülüyor> Ya yani şimdi bir sürü şey var ya kardinal var işte ne bileyim şeyler Ben var. onu kardinalle karıştırdım mı dedi. <gülüyor> yani <gülüyor> şeyla lider bence öyle bir şey gibi geliyor. Ruh olarak geldi gibi düşünüp insanlar elindekileri. Tabii kafada biliyorlar. neyin etkisiyle nasıl bir dünya nasıl Aman bir ama coşku. Aman papa geldi rüya girdi falan gibi bir şey oluyor. Ve e, bir de para cezasına çarptırılması ne bekleniyor. Ne kadar 50 euro mu? Vallahi resmen öyle fahiş. <gülüyor> 150 ile 900 euro arasında bir para cezası var. Daha ne, netleşmemiş, netleşmemiş bence. Ee, pek bir şey. Yani, ettiği için çünkü hakikaten sonra illa yeni yasak konmasını beklemeyelim evet. yani. Aa, valla, aynen mi? abi, aynen abi. Biraz da biz duyarlılık yapalım ya. Lütfen Ve biraz yorum yapmıyoruz. Se dü dünya'yı da biraz daha e bu camiayı da biraz daha uyanık olmaya davet ediyoruz arkadaşlar. Camiye dedim Vatikan mı? Vatikan camiyasının biraz daha uyanık aramızda böyle şeyler olabilir. Lütfen bunları ayıklayalım. Sahte yani. papacılık. Yani sahte Vatikan'ın şey gelir kaynattırdığını. bir şey bulmuş ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ben, meşgul, ben buradan yürürüm diye. <gülüyor> Hayır ne yapıyor bir de papa? Yani gidip pizza mı yiyor orada burada? E, ne yapıyor yani? Nasıl canım? çıkar sağlıyor? 100 kuruş hesap edemiyor. Açılma kafayıca artık sen ne güzel. <gülüyor> pizza yani. çağırıyorsun. Açılse kimi çağırebilir? Atın çağrabilir. benim çağırım atın mı diyor onu? Yani yok çağırım atın da demişti. Altı ödeyeyim abi faturayı gönderin <gülüyor> mi diyor? 200 ne diyor lira yani? Para alıyor. Beğendiniz mi? Ben hep burada yiyorum. Çok sebaptır falan diye şey yapıyordur büyük ihtimal. <gülüyor> faturayı Vatikan'a gönderin mi diyor? Ne diyor yani? Alıyordur ya parasını. Fatura falan hiç çıkartmıyorlar diyordur. Yok şey Nasıl? diyordur ya. Faturayı Vatikan diyeyim şey Vatikan ödeyecekti. Efendim falan. Diyor. Tamam hadi sağlık olun elinize sağlık. Elinize konca sağlık. Emeği geçen herkese teşekkürler diye çıkıyordur ya. Yani, 20 lira diyor? veriyormuş bir de çıkacak. Vatikan'a söyleyeceğim beni çok Ya belki ağırladınız şey mi yapıyor diyor. onu da bilmiyorum. Hani böyle atıyorum böyle Tunalı'da bir tane sandviççi var ya her Aha. açılışında robotik adam getiren. Köşedeki mi? Ya yani köşedeki. Tamam onun gibi açılışında hala... dediğin ben her gün yani öyle, her gün 8.80 çıkıyor anladım yani. işte böyle bir şey mi yapıyor ilgi çekmek için falan o parasını alamadı galiba o yüzden orada duruyor belki de o tapgirdeki stick gibi ya yani onun içindeki adam, adam değişiyor. sürekli değişiyor kostüm sabit olduğu için biz fark etmiyoruz neyse hiç olmazsa nereden zararın neresinden dönülse kardır. Kim yakalamış bir de bunu ben polis <gülüyor> İtalyan polisi İtalyan polisi diye tabir edilen şey var ya Vatikan'ın o girişindeki şeyler Kırmızı ya, güvenlik. Cübbeliler. Renkli bir sefer. Karabiniyeri diye geçen. Karabiniyeri diye geçen adamlar. Tamam. Yani misiniz? Biz birbirimize bakıyoruz. <gülüyor> Siz birbirinize <gülüyor> bakın. Bir... Karabiniyeri korsanları. Ee, bugüne kadar sigarayı bırakan pek çok insan oldu. Değil mi? Çeşitli yöntemlerle. Evet. Ne, neyle gizallerinden biri Oktay karşımızda. Evet. Yani bir tanesi. Siyah beyazdan renkliye geçtim ben. Çünkü o... öyle ya kamu spotlarında Oktay, öyle. Ben sen Amerika'ya gidiyorsun diye bırakmıştın değil mi? Yani, evet Amerika'ya gidiyorum. Şimdi beni, ben orada sinirlenirim diye bırakmıştım. E, sinirlen, çok da iyi olmuştu. Çok da iyi olmuştu. Kimisi akapunkturla bırakıyor. Kimisi işte elektronik sigara ile uğraşıyor. Kimisi işte bu bantlarla bilmem nelerle uğraşıyor. Kimisi gidiyor e, efendime söyleyeyim ipnoz yaptırıyor. Neler neler yapanlar var. Tabii ki Oktay'ın metodu bu e, metotlar içinde en zahmetsiz ve en mantıklı olanı. Amerika'ya gitme metodu. Yo, bununla benzer bir uygulamayı bir başka hanfendi gerçekleştirmiş. Eee... Bayan Lopez sig sigarayı bırakmak için ama posa gireyim en iyisi diyerek e, bir... E... O da mantıklı. O olarak da... çıktım. <gülüyor> Daha rahat ettim. İşte, Kokusu yok, bir şey yok. Evde de Ne rahat yapabilirim, atılıyor. ne yapabilirim? İşte hapishanenin önünde birazcık volta atmış falan. Sonra oradan çıkan görevliye saldırınca hemen bunu derdestitip. Hayda. <gülüyor> başka başka olaylar yani. 63 gün hapis cezası. Diye. Demiş iyi Yani 63 günde bırakmazsam bırakamazsam da zaten bundan sonra hiç bırakamam diyerek. İşte yasak mı? Amerikan hapishanelerinde. Hmm. E, Kapalı ceza yasak. Yani genel olarak yasak kapsamında. Ama tabii ki içeride böyle bir şey vardır. Döngü var. Gerçi yoktu. Biz filmlerden bildiğimiz kadarıyla hep ticaret sigarayla dönmüyor mu? Dal sigara üstünde. Ya o da dönüyordu. Şu işi yapmak iki sigara, bu işi yapmak dört sigara falan gibi. sigara. tamam sigarayla şey yapıyorlar ama. O eski bir de o ya. O eski ama eski, sen eski de, filmlerden. O eski filmlerden. Senin yani. 80 öncesi evet. 80 öncesi filmlerden bahsediyorsun. Yok filmler. Dönemi. Oy... Ama şimdikinde yok bir de a, tamam e, ekonomi sigarayla dönüyor belki hapishanelerde ama o sigarayı nerede içeceksin? Ne oluyor şimdi hapiste sigara içtiğin zaman cezan mı uzuyor? Yok içemiyorsun nerede içeceksin ya? Nasıl içiyorsun ya? Hayır velev ki içtin dedi. Velev Ve ki içtin. Yasa dışı yollardan soktun içtin. <gülüyor> i̇çtin. Ne Ce yapıyorlar hapise mi atıyorsunuz? Yok 89'da mi ne kadar ne, ne kadar, kadar cezası? Herhalde dolar olarak ödüyorsunuz. TL olarak. 89. Yani 20 yıl sen ceza yatacaksan şey demez misin? Yazın oğlum yazın cari meyazın diye şey yapmaz mısın? Cari dedi burada hapis süresi. Hapis süresi. <gülüyor> Adam tabii yani sonuçta 3 üç, üç güne 5 güne bakacak değil. Paraya 20... çevriliyor mudur acaba? Evet, çevriliyordur ya. Vallahi bir şekilde ama çok da mutlu kadın. Ee, i̇nşallah hani belki Altmış bu da bir vesile olur. Geldim. Sigarayı bırakmış olur. Ee, ne o... yapmış da girmiş hapse? İşte oradaki görevliye saldırarak. En güzel ne yapabilirim? Görevliye saldırayım şurada hem de hapishanenin önünde olunca hiç şey de olmasın falan bir de öyle bir şey sistemi de mi var onu ben bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum ya hapishanenin, hapishanenin 100 metre etrafındaysa <gülüyor> hemen hop diye alıyorlar <gülüyor> Hemen içeri alıp diye alırlar abi onu içeriye. <gülüyor> ne kadar güzel sistem Hiç şeye gerek yok. Sakin, savcı falan yok yok gerek yok. Ben girer şurada 63 gün yatağa çıkarım. İçeride odalarımız var zaten. Hemen alıyoruz diye böyle Kimisiye açıklama mağdur etmeyeyim zaten şeyi de bu görevliydi biraz şey yapmış olduk. Onu da yıpratmış olduk. Kusura bakmasın kendisi ama büyük sevaba girdi. Çünkü bir taraftan da birinin sigara bırakmasına yardımcı olmak dünyanın en önemli sevaplarından bir Çok. tanesi. O zaman tüm türyakilere bu tip yollar bularak sigaradan kurtulmalarını diliyoruz. Joe Fabulous. Yeni bir saatin başından hepinizde bir kez daha günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar. Ya ben yeni bir fikirle geldim. Sizi de ona bir konuşalım bir şeye bağlayalım diye. Çok güzel bir yarışma var. O yarışmaya katılsak. Şey mi ben ne kadar uzağa atlarım o mu? Yok ya vallahi güzel şey... de bir hacım. Senin fikrin mi Fahit, Üç kişinin yarışlı bir yarışma. Hadi ya. Televizyonlarda. Dostluğun böylesi mi yarışma? Valla dostluğun böylesi gibi. Aslında çok da sempatik bir yarışma. Ee, bizim de Yetenek son... yarışması mı? Gibi. Serbest çağrışım üzerine kurulu bir yarışma. Yeni bir yarışma çıktı bilmiyorum. Hiç takip ettiniz mi? Foto Moto diye. Bilmiyorum Yok ya. ben ismini gördüm de ne olduğunu anlamadım onu. Ya böyle işte bir şey veriyorlar bir işte fotograf. ne bileyim bir fotoğraf yani ilk, kelimenin ilk harfi belli bir fotoğraf oradan bir çağrışma olmadı diyorsun bir tane daha açtır üç tane fotoğraf açtırma hakkım var işte ilk fotoğrafı açtırdın 30 20 10 puan'a kadar düşüp her fotoğrafta 10 puan düşüyor. böyle bilme üzerinde bir şey. Sonra karoserin üzerinden atıyorsun. <gülüyor> şey, şey, ne anlatıyorsun Fahir? Yani? <gülüyor> Saçma sapan ne diyorsun ya? Fotoğrafı ben Fotoğraf sizi gelir anlamadım. misiniz gelmez misiniz? Ben gelirim de ben yarışmayı gelirim. anlatacak birine ihtiyacım. Ya bu. ben işte anlatıyorum. Şimdi beyefendi bizi fa değil. Fahir'in anlattığı kadar biliyoruz. Siz bir daha tekrar edersiniz ona göre. Ya, ya şey. mesela şöyle bir şey var. Ee, i̇şte atıyorum e, radyocu diye bir şey soruluyor tamam, tamam mı? Tamam. Şimdi radyocunun R'si orada baş harfi yazıyor. Diyorsun ki sıra işte Ege Bey'de. Ege Bey işte orada fotoğraf var. Bir tane ne? mikrofon resmi. Bir mikrofon resmi ben var. Ben bundan çıkaramadım. Evet sen diyorsun ki ben bundan çıkaramadım. Ondan sonra diyor ki bir tane daha açtırın. Hop bir fotoğraf daha benim bana, bir... bana mı geliyorsun? Abi? Hayır, aynı adamda. Tamam. Aynı gide, adam Ege'de tamam. hala. Ben yalnız katılıyor bu tamam bunu. Zart diye bir fotoğraf çıkıyor ben abi konuyu dağıtma şu anda zaten. Ben çıkıyorum. Evet F sen. Allah ikinci Allah. fotoğraf sen. Allah Allah. İkinci fotoğraf ben. Diyor Allah. ki hayır diyor <gülüyor> bilemedim yapmış diyor yapmış tamam mı? heyecanlı. Bilemedim tamam. diyor. Üçüncü fotoğrafı açtırıyor. Puanı 20'ye düştü İki bu arada. harfi açtırma. Ha harf açtırma yok. Harf Fotoğraftan iyi şey. baş harfini biliyorsun oradan Bol bol çağrışı. fotoğraf açtırıyorsun. Bol bol fotoğraf. Birlikte çek dediniz fotoğraf. Sevim mesela. Üçüncü fotoğrafta, fotoğrafta fotoğraf. da bir yazı çıkıyor mesela. On air. Hayır, on er diye bir şey yazmayacak. Ne yazacak orada? Ne evet ki i̇nsan, insan sesi en güzel enstrümandır. Röportaj. Rö Benim tahminim R. <gülüyor> röportaj mı? Git mesela sen o dedi ki röportaj. Ha dedi ben bunu dedi bir röportajda duymuştum dedi röportaj dedi. Maalesef tamam. radyocu olacak. Sıra bana mı geçiyor? O bilemedi sıra sana geçti. Sen oh dedi oh ki sen biliyorsun bu lafı kimin etti ne? Radyocu diyorsun. 10 puan. 10 puan senin haline Böyle bir yarışma. Senin haline mi, bizim takıma mı yazılıyor? Takım değil herkes bireysel. Sonra üçün biri eğleniyor üçün ikisi kalıyor. İki kişi şey yapıyor. Niye üç kişi katılıyor? Sen yani Ya biz, biz üç kişi katılacağız. Ya yes mi no diyorsun. mu bana onu söyleyin ya yes mi no mu katılıyor musunuz? Ya bir musun? de benim aklıma takılan şey var yani bir tek şey var onu şey yaparsan yes yani katılımcıların <gülüyor> fotoğrafı niye orada ipucu olarak veriliyor? Çok saçma geldi bana yani. Bana da bir sen hep katılıyorsun hep sadece katılıyorsun, senin fotoğraf. fotoğrafın var. Fotoğraf. Yani, sen... yani senin fotoğrafın var <gülüyor> benim röportajçıyım var Oktay'ın hiçbir şey, hiç şey yok. Benim hiçbir şeyim yok. Yine özellikçisim yani. <gülüyor> e estağfurullah olur mu? Yani en yine bir şeyim yok yine bir şeyim yok yani Birlikte çektirdiğimiz fotoğraflardan mesela ipucu olsa kesin absolutely yes. Absolutely yes dedi yani buradan elçilikte dinleyen varsa hani kesinlikle <gülüyor> elçilikte, git, diye koşa koşa elçilikte dinleyip yarışma için aracı olabilecekler tamam, varsa absolutely yes. Bu cevabınızı yes olarak kabul ediyorum. Bu cevabınızı birer yes olarak alıyorum. Ve yarışma için başvurumu yapıyorum. Bak hiç şey falan demiyorum. Böyle Survivor'a katılalım. Böyle aksiyon yok oradan atlarım buradan düşerim. Hiç böyle bir şeyler yok. Tamamen serbest Onda zaten sen bize güvenmediğin için tek başına başvurdun da Fahir. Ya. O konu açılmışken şu anda 3,5 sene sonra tekrar... Siz o zaman bana küçücük bir destek çıkmış olsaydınız. Biz sana tam Köstek, destek verdim. Tam destek çıktık Nasıl da başvurduktan sonra ya. şey yaptın. Fahir bizi bilgilendirdin. Evet. Başvurdun ondan sonra yani neredeyse şeydi yani o sonucu belli olacaktı yani. Geçen gün uyku tutmadı, internetten noktasına gelmiştim hiçbiriniz şey yapmadınız ya. Vallahi ben yani. onu ondan söyleyemedim be. <gülüyor> Neredeyse pazartesi gidiyorum abi derken cuma günü söyledin sen. Cuma bize. günü söyledim siz de destek olacağınız şu kardeşinize köstek oldunuz. Bugün bir e, bir bozok olabilirdim. Bugün bir başka bir şey olabilirdim ama ne oldu? Abi de yani benim korkup Survivor'a gidecektik üçümüz. İkimiz ünlülerde birimiz şeydi Gönüllülerdi. Yani ben de onunla ne kadar ünlüyse o kadar ünlüyüm diye bir tartışma olacak. Ya vallahi şey tamam bu saatten sonra olmaz. Dükkan var sonuçta. Dükkanı bozok... kim bırak? Üçümüzün katılabileceği tek yarışma bu. Sen bozok mu olmak istiyorsun? Falan? Ya hayır. şimdi Aklıma o geldi yani bozok... çünkü yani konuşurken en sonda kendi çelişen bir şey söyledim. Bozok olmak istiyorsan destekliyorum seni. Bozok ne? Bozok kim olacak da doğrusu? Bozok. kim olacak daha kaliteli. Elkis Ay, ay, kim bozok kim? <gülüyor> Yani Adamca... Bir tane çok sinire dokunan bir duygu varmış. Onu biliyorum sadece. <gülüyor> ben onu bilmiyorum. Duygu. duygu var sinir olunan. O gönüllülerde. bozokta gönüllülerdeydi. Ama yani aslında üç aşağı beş yukarı herkes Gönüllülerle, ünlüler. Gönüllülerle ünlüler aynı galiba. Gönüllüler yani bir ünlü. süre sonra ünlülere şey yapabiliyor mu? Becaiş yapabiliyorlar mı? Yok becaiş yapmıyorlar. Bir tane becaiş yaptılar. Şey yaptılar. Dağhan'ı öbür tarafa dönderdiler. Gönüllülere mi geçti? Dağhan'ı ee, gönüllülere dönderdiler, O da dün oldu yani. Ondan çok fazla bir şey Neyse ben yani... Meselemiz Survivor değil, meselemiz yarışabileceğimiz, bir... birlikte Canım, yarışabileceğimiz bir şeydir. Allah ne kadar yarışırız. O, ben... o kadar şey, zaten 3 kişinin birisi eğleniyordu. Onun. <gülüyor> bir arkadaş var mı senin Ben tanındak? anlamadım ki, iner misin çıkar mısınız yarışmasını mı zannediyor. Ben Esen... çok özür dileyerek, geçen cumadan beri bulduğum her kişiye 2 defa çal keke çal seyrettirdiğim için biraz şeyim var. Doluluğum var. Valla ben de seyrettim. İlk başta pek bir yok da seyrettikçe insan i̇çin. şey oluyor. Ben... Hastası oluyor yani. Ben... Ben de çünkü cumartesi oluyor. gecesi şey diye bir şey oluyor. Orada küçük bir mani söyleyip çal keke çal diye devam ediyordu. Ben de bir ben Mesela de... şöyle iki tane mohita. İki işte mohita limonu bilmem ne. İki tane mohita hadi bak çal keke çal deyip hop. Ben de anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten sarı saçlı bebekten canından çok severim çal keke çal. <gülüyor> Tekrar şiirle aram iyi oldu yani. Vallahi. Şiire küsmüştüm ben çünkü. Et et ne yaptın Zannedeler gününde? Sen ondan bahset biraz. Biz e, ne yaptık? İşte 6.30'da kalktık pazar sabah Hı -hı. Çok geç. Ondan sonra? Geç. Hemen. Normal içtimaya çıktın sen ben bahçeye. Selini yedirdik Halil'le <gülüyor> beraber. Böyle tam sinsi gibi bürge uyurken Selini yedirdik. 8'de uyuttuk. Fırladık gittik çiçekleri aldık. Ha o gün mü aldınız? Sonra... Taze taze ortadan. Taze taze Sabahtan Taze aldık. taze pazardan. Mezat gittik. Yani. Mezata gittik. <gülüyor> Oradan aldık. 4-4,5 kilo Ondan sonra biraz da işte Ne aldınız çiçek? E, Ali'nin Gül aldı bir tane Ondan sonra ben sevdiğim çiçek Celbere diye bir dünyanın en çirkin isimli çiçeği var ya Celbere ne ya? Güzel çiçek ama ne renk aldınız? Çiçek çok güzeldi ismi çok şey ya cendere gibi renk ondan. ve renk, renk çok önemlidir çünkü sarı kırmızı çok güzel kırmızı vardı çok güzel sarı vardı abi Galatasaraylısın dedi adam ondan sonra ben de şey dedim ya bizim takımın renginde çiçek yok falan dedim nedense orada gene hasta Beşiktaşlılığımı konuşturdum zamanında onlar da Beşiktaş kulübü için e, karanfilleri siyaha bu adam anneler gününü anlatsın. futbola bağladı ya ben daha ne diyeyim ya bu adamın... Ama ama bunu bir başarı hikayesi bu, olarak evet, anlatıyor. Yani futbol sohbeti. Diye. Hasta Ondan hasta sonra işte. e, hasta. arada da bir Ali'yle gene şey yaptık. Ne yaptık? Hızlıca gidip bir tane kuru kafa kolyesi aldık bir Anneler Günü'nde kuru kafa kolyesi alan adam yakalandı diye haberim var Valla yok. ben Hiç reklamlarda melek kolyesi falan filan öyle şeyler görüyorum da kuru kafa kolyesini de. Biz Hint. death metalciyiz ya ailece. Ya dead metalci ya da pazar günü açık olan bir tek o, bir tek o var mı? O yani bence en güzel hediye açık dükkandan bulunan çabucacık bulunan hediye. Çabucacık. Hemen evet. oracıkta bulunan. <gülüyor> e, sonuçta kalktınız verdiniz. Ondan sonra verdik. Senin adına yaşandım. bir şey alınmış mı sen? Senin adına da bir tane Dimmu Burger tişörtü aldım. Çünkü sadece o metalci dükkandan açıktı. Çok güzel yapmışsınız. <gülüyor> dead metalci ailesi için. <gülüyor> Çok güzel olmuş. Siz ne yaptınız Oktay Bey? Biz de çevremizdeki annelerin bütün anneler günü tek tek sabahtan akşama kadar A'dan Z'ye rehberden bakarak telefonla. Ve tabii doğum annelere çiçek. <gülüyor> çok soruyormuş. Ben mi günler bir arasım yapıyoruz. Doğum yaptınız mı? <gülüyor> Yaptım. Bir tane Didem'e veriyor. Teşekkür ederiz efendim. Bu şekilde oldu. Tabii ki yüz yüze olduğumuz annelerimizin de e, çiçekler... <gülüyor> Dün garip yerlerde çiçekçiler vardı. Fark Vallahi mi Yola fırlamış çiçekçiler vardı ya sağda evet, yani solda. Her zamanki yerinde çirkin, çirkin çiçek, ya çirkin çirkin çiçekler dedim. Gayrâ geçen Yok ya, aydan stok yapılmış. Valla nedense benimkiler benim gördüklerim hepsi böyleydi. De. Adın ama yani siz bilirsiniz. Gene de sizin tercihiniz der gibiydi çiçekler. Radyo'da çiçekler, Radyo'da çiçek Ben sonra Radyo'da. çiçekçiye bir daha gittim. Aynı çiçekler. <Gülüyor> <Gülüyor> çiçekçiye. Ee, Kayınvalide çiçek almak için. Hem de esprimim de hazırdı. Kayınvalideye de aldık. Sen niye bana hatırlatmıyorsun ya falan dedim. Adam i̇şte da... De başına, başına ne geldiyse... İlk başta onu alacaktın abi zaten. Sonra da esnaflık yaptım biraz. Nasıl işler falan dedim. Olacak abi olacak güzel olacak dedi o da. Umutla. Başına ne geldiyse her eden adam. Şu anda yani atladık mesela o boşluğu atladık ya. Evet abi. Eve git. Eve gidilmiş, çekilmiş. Orada bir fırça yemiş. Annemi aldınız mı diye sorulmuş. Bir <gülüyor> soru sorulmuş. Aa onu. Aa onu, onu, aa, onu, onu Ona dık. biz mi alıyoruz diye şey oldu. <gülüyor> ben gidip ben gidip alırım iki dakikada diyerek koştura koştura gitmiş. Ve gelirken şeyin bir ucunu yemişle gelmiş. Evet haka. Yani çünkü celbere ucuna bayılır. Celbere. Sızıntının nedeni belli oldu. Oh be. Onu verelim mi? Şey yoksa sonlanır. Hangi o sızıntı dediğimiz sız, sız yayında sızıntı var sızıntısı <gülüyor> yok değil ya amonyak sızmıştı ya uluslararası uzay istasyonu da. evet amonyak Nerede? dediğimin ne olduğunu biliyorsunuz herhalde amonyak ya uzay istasyonu Mir uzay istasyonu vardı ya evet Mir, o değil o değil <gülüyor> onu geç uluslararası geç. uzay istasyonu U U U U U uh -huh. astronotlar ne kokuyor ya falan yapmışlardı di ya bunlar iki hafta önce tamam amonyak mı o yani amonyaktan nereden mi? çıkar nereden oldu biliyorsunuz herhalde tank ne tankı? Amonyak tankı. Amonyak tankı diye bir tank mı götürüyorlar? Yok. Öyle? Bütün tanklardan götürüyorlar. Yok. Mekik'teki ee, bir su vardı, taşma var hocam. Taşma var. Sızma var. Sızma. Neden bu sızma? Allah Allah nasıl sabaha bu? Sabaha kadar bira içiyorlar. Bak çok özür dilerim. O de sabaha kadar bira ondan sonra paso tuvalete gidiyorlar. E tabi yani. Onun da istihabatli belli. uyuda paso içenler. Bir de yani bir istasyonda, uzay istasyonda İçmeyin başa gelebilecek en kötü şey yani. Tabii. Amonyak sızması. Çünkü o böyle mesela ne olur? bizde Burada sızsa böyle ne yapar? Siyer. Cama açar. Duvar şey. kenarına doğru oh, ne sen, yapar? Siyer dedin ya. Siyer ne ya? Siyer yani, yani böyle sız, ceb, sızar cem, yani. Bu cembere dedi. Ne dedin sen? Celbere. Celbere, Celbere dedi. Sen siyer dedin. Ama siyer. Yani böyle duvar kenarından fır fır fır fır, fır, fır bir yerlere ben doğru gider. Ben de giderim. en aktar diyeyim bitsin gitsin. <gülüyor> Ama uzayda olursan ne yapıyor? Siyecek yeri yok. Yani havalarda dolaşacak amonyak. <gülüyor> doğru. Çok tehlikeli. Beş buçuk saatlik uzay yürüyüşünün ardından... E yol tabii insan dışarısı soğuk, içerisi sıcak. Tuvalete hemen girince astronotlar, abi ben gireceğim şapkan diye hemen koştura koşlara giriyorlar. Çünkü soğuktan sıcağa girince, kış gününü hatırla. Eve bir gelirsin ne olursun? büzüşür büzüş Büzüşürsün. Uzay büzüşmesi. Bastırma Büzüşme. olur yani, bir bastırma olur. Tamamen durduğundan emin olmak için biraz beklemeleri gerekiyor. <gülüyor> Önümüzdeki günlerde gözümüz kulağımız orada silikon çekmişler oraya nasıl onarırlar ya uzaydaki amonyaksızmasını silikonla şey. silikon değil mi benim Tabii. de aklı... silikonla veya burada ma yani marka veremiyorum diyordum ha marka değil mi o evet oktay. teb teb teb bak adamı da TV ettirdiler İsta istasyon istasyon ne Oktay? İstasyon. istasyon bence istasyon deyince şu anda uzay yolculuğu imkansız bir şey olmaktan çıktı istasyon pastanesi diye dizi vardı oradan aklımda kalmış Oktay lütfen gider misin? <gülüyor> Elitrik, git ya git ya. Ocağa koydum kestane <gülüyor> istasyonda pastane çal keke çal. <gülüyor> giderim abi. <gülüyor> Gittim ben. Ben o giderim Batuma şu... Şahan derler adıma. Geleli 3 ay oldu doyamadım tadına. Çal keke çal. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Otmo'da sorular devam ediyor sevgili sanatseverler, spırlar, şakalar ve 1 prova için tekrar stüdyodayız. Fire oyuncunun yeni projesi Fotomoto'ya e, hazırlanıyoruz şu anda. Fire oyuncunun projesi yani anlamadını yani, vurgulayalım mı Fire yoksa benim, benim projem ben yarışmaya katılma fikri bu. Yani sanki yarışma yani benim katılma yarışma katılma projesi. E, yarışmaya katılma projenin ön e, hazırlık aşamasındayız şu anda. Ee, bir fikir birliğine varıldı ve yarışmaya en kısa sürede katılmak üzere ee, şu anda bir küçük şeyini yapalım. Antrenmanını evet. yapalım. Bir iki Birinci. Allah ya. E tamam kim gösterecek fotoğrafları burada? Sen göstereceksin. Yarışmayı bilen sensin. Hayır adam ama yarışmaya katılacak. Onu hazırlamamız lazım. E ben de katılıyorum lazım. canım. Ben de Sen yine kaptın yani şey yarışmaya katılma şeyi. Adam şey yapacak abi. Ben benim sizden tek bir isteğim var dedi. Yarışmaya katılmak istiyorum dedim. Mi, sizden mi? ne istendi ben onu anladım. Yarışmaya gitsem girer misiniz? Mi sizden gibi. Rıza, yani rıza göstermenizi istedim Ege. Bu kadar. Rıza... Biz katılmıyoruz Katılıyorsunuz yarışmaya. Katılıyorsunuz oğlum işte rıza diyorum Rocky, ya. Raki 3 ve Raki 4'teki Apollo durumundayız biz şu anda. Anladım. Tamam, şu anda çok iyi Rocky anladım. Raki 4 değil Raki 3'teki. Tamam, Raki 4'te Apollo yok zaten. Raki 4'te de ama hisseder ya. yani evet. Aa, Niye Raki 4'te var Apollo ya Raki 4'te ölüyor. Raki 4'te doğru Rocky ya Raki de... 4'ün başında. Raki 3'ün 2'ü yarısı. Ver aki dördün. Neyse yani sonuç olarak faire hazırlayacağız. Tamam öyle, canım. Öyle ha, anladım. Tamam. Hazırım abi. Çok da bir şey yapmanıza bu, gerek yok ama. Bu kadar yani. da kolay işte hazırlamak yani. <gülüyor> e, tamam o zaman ben veriyorum. E, bir gong, bir Aa. sinyal, bir şey yok mu ya? Adam şimdi heyecanlı. Ben ya, sonuçta yarışma için hazırlamamıştım stüdyoyu ama. Yarışma için A. Ha pardon. E. <gülüyor> Yarışma hatalı başladı. Evet, ben fotoğraf göstermeyecek, eşyaları Aa, gösteriyorum. Tamam, göster. bakayım eşyaları göremiyorum mu? Ee, şu yaşam alanındaki büyük şey. Ne? Kanepe. Büyük kanepe. Ee. Fotoğrafı mı? E, büyük kanepe diyorsun. Ha ha. Ev gibi düşünmek. Yanlış cevap olunca bitiyor mu yoksa, yoksa devam ediyor şey mi Ya yanlış devam, ediyoruz. İkinci, Üretmeye devam ediyoruz. i̇kinci fotoğrafı açalım. İkinci fotoğrafı açalım. İkinci fotoğrafı açalım. Ee, bilgisayar. Yanlış Bil yani değil mi? Ev gibi. Yanlış tabi canım. Ee, e bilgisayar. Bilgisayar. Empati. Mm -mm. Ee, değil? Hayır çok başarısın. Yani... <gülüyor> hani daha düşündüm. Ben falan. ikinci ikinci tahmininde bunu söylemek istemezdim ama yani empati nedir abi bilgisayarı gösterip. Yani işte... O kadar şey komplike düşünme. Ev gibi düşün. Ev gibi düşün. <gülüyor> Ama onu da söyledim. Ev gibi düşünmeyi de söyledim. Hay Allah ya. Ee, bilgisayar dedim. Bir bilgisayar fotoğrafımız var. Tık Şimdi işte, ne var elimizde? Bir, daha bir, bir, kanepe, şey. var. bir kanepe var. Bir, kanepe var. Tamam. bir tane de bilgisayar var. Ve E. E var. Ve de A'dan E'ye döndü. Ev ofis... Ben katılmıyorum. Benim o gün diye işim var. Fahir'in. Diğer işime Niye canım? Home office olduğuna inanıyorsun da ev office olduğuna niye inanmıyorsun? E dedi. Ev office. Ben zaten ev office'e. O kanepe eve gönderme. Bilgisayarda işe gönderme. Ön eleme yapıyorlar mı Fahir foto fotoğrafı <gülüyor> İstersen biz seni ön eleme yazdım. <gülüyor> fotoğraf göstermeden yapıyorlar mı? Tamam. Üçüncü fotoğrafı aç abi. Üçüncü fotoğraf. Telefon fotoğrafı. Cep telefonu, Cep fotoğrafı. Cep telefonu fotoğrafı. Cep telefonu fotoğrafı. E. Allah Allah, vallahi benim şimdi... de aklıma geliyor ama sen şey yapmayayım. Diye... E sen de tamam benim sıram oldu şimdi. Okta'yda sıra. Evet. Oktay bir bilebildin ne? Ee, elektronik mi? Hayır. <gülüyor> yani bildiğim, tam şeyi sordum ya. Üç günde bir söyledi kelimeyi söyledim. Üç günde bir dedi. aktar. Evet. <gülüyor> e ama bilgisayar ne alaka? Bilgisayarda izledik ya şeyi, videoyu. Vallahi doğru söyledi. Telefonu da gösterdi. Bağlar <gülüyor> doğru. En aktar doğru. 10 puan. En aktar doğru. Hiç kimse alamadı puanları maalesef. Oktay sen ben de. Bende mi sıra? Evet. Ee... Nasıl şimdi Çok... Sen mi faireyi soruyorsun? Ben faire tabii faireyi önlemeye hazırlıyoruz Ben faire'nin bu şeydeki amacım faire'nin ilk başta sinirlenmemesini sağlamak. <gülüyor> Önlemedi. Çünkü sen alakası olduğunu savunacaksın faire. Benim seni tanıdığım kadarıyla. Sen ev ofis dedin ya. Hı hı. Ev ofisi biz savundun biz bir şey demedik ya. Orada öyle yapmazlar. Saçmalama falan diye bağırabilirler. O yüzden benim amacım bu. İlk fotoğraf lütfen. Ee, i̇lk fotoğraf. Harf vereceğiz. Harf, harf vereceğiz değil mi? Hmm. E Oktay ama yarışma akıyor. Ya, evet ben önceden düşünemedim. Tamam ben yapayım o zaman. Tamam hadi sen yap ya. Ben kolay yapayım Sana, sana uygun bir tane. şey Ben çok oldum. kolay çok kolay. Tamam ben. D. B. D. Diyarbakır'ın D'si. Fotoğraf. Fotoğrafı gösteriyorum. Ee, siteler. Ankara siteler, mobilciler siteler. Siteler fotoğrafı mı? Siteler fotoğrafı. Hangi cadde olduğu önemli mi? Yoksa... Değil Öyle genel genel bir göster. Çünkü Karacıkaya caddesi var aklımda. O da... Ne olabilir orada? Kastıbaçak K ile başlıyor. De... De... De... Kutup saçları olmaz. Cevap veriyorum. Evet. Dex. 30 puan. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bravo valla çok güzel. Kolay iş. Bu kadar çok güzeldi. Yani kadar çok güzeldi. Yani. Kolay şey yapayım dedim sizi ısındırmak için. Şahane. Başka sor... Hadi oktay sen sıra, sıra sende... Çok çok zor sorular geliyor benim aklıma... Hep vazgeçiyorum... Ben soruyorum o zaman... Sor... K... K... Döner bıçağı... <gülüyor> ne döner bıçağı... Döner bıçağı... K... K... E... Kama... E... <gülüyor> Cevap veriyorum... Cevap vermek istiyorum... Kastamonu... <gülüyor> Yanlış... Yanlış... Dur... K hüsnü, K... <gülüyor> K... marka düşünüyor şu anda da. K... <gülüyor> K... Bulamadınız? Kaçek. Şey... Bir fotoğraf da alayım. Mikrofon, mikrofon, mikrofon, mikrofon var, <gülüyor> K var, ee... şey var. Ne var dedin? Mikrofon, K ve şey döner bıçağı. Evet, döner bıçağı, döner bıçağı ve mikrofon. Ben tam ben akımı kullanabilir miyim? Buyurun. Keke çoğlan. <gülüyor> keke doğru cevap. <gülüyor> <Şal> keke çal. <gülüyor> Ama keke, keke mi? Evet. A bildik. Ben sorayım mı? Hadi tamam. puan aldınız şu anda, değil mi? Evet, evet. 2 fotoğraf açıldına. 2 fotoğraf açıldı, evet. Tamam soruyorum. Sor sor. Harfimiz A. Evet. A. İlk fotoğrafımız? Fotoğrafı söyleyebilir miyim? <gülüyor> Buyurun. Ahmet mi? <gülüyor> Yaklaştın. 40 puan mı aldık? Yaklaştın. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ama maalesef. ilk fotoğrafımızı gösteriyorum. Bu 18 kiloluk peynir tenekeleri var ya. <gülüyor> 18 kiloluk boş bir peynir tenekesi. Aa, aa, Beyaz peynir. Aa, at. at, at. <gülüyor> Kaç harfli hocam? O da... O da... Öyle bir şey var mı? Evet var tabii canım harf çizgileri belli oluyor. İki yani. kelime? İki kelime mi? At kafası gibi mesela. Ee, at kafası, tayla kafası, arazüs. Bir fotoğrafta alın. Bir fotoğrafta alın. Fotoğraf, fotoğraf mı istiyorsun? Evet. Süreye karşı abi sonuçta 20 puan girdik. Ee, Brad Pitt fotoğrafı. Çıktı. Brad Pitt, Brad Pitt. Cevap ben veriyorum. Cevap Angelina ver. Jolie. Bravo valla çok vallahi güzelmiş bravo, far. Şu anda hazırsın Ben gene Erzincan'ın Brad Pitt'i Ahmet diye cevap verecektim ama <gülüyor> Ya ısrarla cevabımın arkasında duracaktım Aa, Çok güzelmiş ya yarışma hakikaten güzel Ya ısındınız mı şey oldunuz mu bilmiyorum Ben soruyorum tamam, sor. D harfi D <gülüyor> Diyarbakır'ın D'si tek, tek kelime mi? Tek kelime yok iki kelime Onu sorabiliyor musun ya? Ya orada belli oluyor ya o yüzden soruyoruz evet. şimdi tamam. görsel Fotoğrafı alabilir miyiz? Fotoğrafımız peynir tenekesi de. Allah Allah. Vallahi bir başka peynir tenekesi. Ondan sonra bir fotoğraf daha alalım. İrsaliye. İrsaliye. İrsaliye olacak. İrsaliye dediği... Buldum ben. <gülüyor> <gülüyor> Darbuka kardeşler. <gülüyor> Gerçek anlamda. Literci 20 peynir. puan. İyi ya 20 20 vallahi Allah bereket versin ya. Valla. Vallahi bu stüdyoda gidiyor. mı eve gelinen yarışmalardan? Çünkü öyle yarışmalar eve değil, var ya şimdi artık. Stüdyoda, stüdyoda bu. Stüdyoda. Sevgi dinleyiciler siz de şu anda e, bu yarışmaya katılmak isteyen dinleyiciler. Vaktimiz çok az ama mesela hemen arayan bir dinleyicimizi alalım. Alalım evet. Hemen alalım. Bir arayan bir dinleyicimiz olursa ya. Daha doğrusu internetten form doldurup hemen arayan. <gülüyor> Onu sonra mı? Formu sonra. Formu sonra, formu formu sonra, sonra, sonra, sonra. sonra da hallederiz. <gülüyor> o önemli değil. Şey gibi. Bu marketlerde kart veriyorlar ya. Hı -hı. Bunu sonra dolduruyorsunuz siz tabii, kart tabii. alın. ...ya da arkadakinin formu kullanılabilir. Önce bir arayalım. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bu arada soruyu biz şey yapalım. Aha. Valla ya geldi. Telefonumuz geldi. geldi. Şu anda yarışmacımız hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sinem. Sinem Hanım hoş geldiniz yarışmamıza. İyi şanslar. Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Ankara'dan katılıyorum. Ankara'dan. Biraz tanıyalım sizi. Kaç yaşındasınız? Ee... 19 yaşındayım şu anda yolda süzdün diyordum ama yarışmaya katılayım dedim. İyi süper yaptınız elinize kolunuza <gülüyor> sağlık. Bu Buyurun o zaman ilk fotoğrafı ve baş harfini alalım. Tam çok zor olmalısın ama. Ha, biz soracağız. Ha, biz mi soracağız? Ha, ha? Tamam. Öyle miydi, ben mi? Soracağım? Yo, ben de sorabiliriz. Biz de sorabiliriz. Siz de nasıl? Onu, anlaşmadık ama yani. Siz neyi evet. tercih edersiniz? Siz katılmayı mı istiyorsunuz bu fotomotoya yoksa Fahir Öncü önelemeye mi hazırlamak istersiniz? Ben e, şu an cevaplamak istiyorum. Cevaplamak istiyorum. Tamam edin. o zaman biz sizi hazırlayacağız. Ee, o zaman ilk bizizi hazırlayalım. Hemen başlıyorum. Ee, i̇lk harfimiz ne olsun? Ee, bir pipo resmi. Harf. Pipo Harf. resmi. Harfimizde Harf. re. Ee, bir saniye düşünüyorum pipo resmi. Hı hı. Kaç kelime peki bu? Tek kelime. Bir tane daha resim alayım o zaman. <gülüyor> bir resim daha alayalım. Evet. Bir uçak resmi. Uçak ve pipo. Uçak ve ilk resmimiz. Pipo evet, ikinci de resmimiz. Uçak. uçak. Ben, ben buldum. Ben, <gülüyor> <bulamadım>. <gülüyor> ben bu Yalnız bir kelime değil fahi bu. İki kelime olması lazım. Ya. Yok yok tek kelime ya. R harfiyle tek kelime. Z hadi uçak ve pipo. Ne zaman bu kadar samimi oldun? <gülüyor> <gülüyor> insan mı yani bu? Ama yani siz çağrışımı şey yapacaksınız. Yani bir insandır herhalde ama ne bileyim çok İ, İnsandır <gülüyor> Valla eşya da olabilir, insan da olabilir Bir malzeme de olabilir ne olduğu belli değil ee, Şimdi ben 20 puanımım Bir tane daha resim alınca 10 puanım 10, 10, puan, 10 düşüyorsunuz, puan düşüyorsunuz evet. Sonra 0 puan düşüyorsunuz Sinem Hanım Ben galiba 0 puan düşeceğim Bir resim daha alayım bir, bulamıyorum bir, bir resim daha vereyim size Bir tane bir <gülüyor> Makyaj yapmış bir adam resmi Makyaj enmiş bir adam. Mesela. Pipo ve şey. cowboy re başladı değil mi? <gülüyor> Ama kovboy değil. <gülüyor> değil kovboy değil. Kovboy değil kovboy değil. <gülüyor> Hayır bulamayacağım. Bulamadınız mı? Bulamadınız, bulamadınız mı? Bulamadınız Hayır. mı? Hayır. Zıfır ba puan. Zıfır puanla kaldınız. Oktay Bey siz hemen dönüyoruz Oktay'a. Benim ilk başta şey geldi aklıma. Rahmi Koç dedin gibi geldi. Sonra Richardson. Sonra Richardson geldi aklıma. Adam değil ya. Yani adam değil tabii. Bunların hep bahsettikleriniz adam da. O zaman bulamamışım ben de. Çok kolaydı ya. Birincisi biliyorsunuz eski bir program vardı. Değil mi? People'u Hayır, ha, biz de şey kelime kelime kelime Kelimemiz, Hanım, kelimemiz ruj olacaktı ruj, ruj olacaktı tabi ruj ve pipo diye bir e, radyo programı vardı evet. televizyon ve radyo programı bilgisi istiyor bu evet. şey yani tabi ki biraz biraz, zorlandı. biraz zorlandınız biraz zorlandı ama olsun biz olsun. hala zorlanıyoruz en azından, en azından <gülüyor> evet. katıldınız olsun şu anda aklınıza geldi mi bu yeni <gülüyor> yarışma programında <gülüyor> o özelliği <gülüyor> var biliyorsunuz şu anda aklınıza geldi mi sinemanım şu anda da aklıma gelemedim. Hayır geldi diyeceksiniz ama format geliyor Format gereği değil. <gülüyor> o zaman sizi kırmayayım geldi. Şu geldi an. heyecandan gelmedi. Evet. Az önce Selam heyecandan ben. gelmedi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, 30 teşekkür milyarlık büyük ödülü kaçırdınız. Ben çünkü yani en başta söylemedim kazanılır Mazanır diye de kaybettikten sonra rahatlıkla Ama siz de şey deyin önemli siz, olan katılmaktı de değil. Ben, evet ama belki bilsem neyse. Sağlık olsun önemli olan katılmaktı. Tabii katılmak önemi değil zaten 230 milyardı. Şimdi bir daha saydım. 230 <gülüyor> milyarı kaçırdınız. Önemli olan sizi tanımak. Ama canınız sağ olsun sizi de tanımış olduk. 19 yaşında bir işe gittiğinizi biliyoruz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Görüşmek evet. üzere. O, onların. Sonra onların. Sonra o, o zaman bir yarışmacı Dikamın. daha alalım. Alalım tabii abi 230 milyar sonuç olarak cebimizde mi kalacak yine? Evet doğru. Bir alalım. telefon daha aldım sevgilim dijital. Ee, bu seferki sorumuz Ruj ve pipomuz mu Çok falan. zor soru falan. Çok, Çok zordu, yani. Ben de ne yapayım yani ne geliyorsa sırada onu soruyoruz yani sanki ben de uyduruyorum kendim. Doğru yarışmacıya göre şey yapacak diye durum da yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tuba. Tuba hanım hoş geldiniz yarışmamıza. Teşekkürler. Ne katılıyorsunuz yarışmamıza? Ankara'dan mı yoksa? Evet Tuba, Ankara, Ankara'dan. <gülüyor> evet Ankara'dan Buyurun Tuba hanım harfiniz geliyor. Dinliyorum. Şey. <gülüyor> fotoğraf da ver oktay bari. şey evet, şey harfini verdim türbanıma. Ee, i̇lk fotoğraf bir köy fotoğrafı. Hı. Hmm. Uzaktan çekilmiş bir köy. Sanki yani orada bir köy var uzakta falan gibi öyle bir şey var ya. O. Ben bir fotoğraf daha alayım. Kaç kelime Pardon, falan efendim. diye sormayacak mısın? Ne diye? Kaç kelime falan diye. Harf, <gülüyor> diye. Harf sayısı görünüyor mu kelime? Harf sayısı gözüküyor canım. Ha, gözüküyorsa tamam onu da, onu da söyle. Bilmiyordum. İki kelime. İki kelime. Şey. İki kelime. Harf do sayısı. Do dokuz harfli. Allah'ım yeni çıktı. Tam benim sınavda <gülüyor> yeni yeni kurallar çıktı ya. Allah Allah. Hep <gülüyor> böyle olur. Şu anda para ödünüz 230 milyardan e, 150'ye düştü. 150 bin liraya düştü. Tamam ben bir fotoğraf daha alayım. Bir fotoğraf <gülüyor> daha mı istiyorsunuz? Evet bir fotoğraf daha <gülüyor> bir, <gülüyor> Çok enteresan <gülüyor> bir... <gülüyor> üstümde o kadar para yok. <gülüyor> çok enteresan bir şey geldi. Ee, bir yani fotoğrafınız sadece bir renk. Yuvarlak bir daire daha doğrusu. Dairenin içi mavi. Allah Allah. Allah Allah. Köy var mavi var. <gülüyor> Allah'ım bir tane daha alacağım sanırım. Ama ya. biraz şey yapın çağrıştırın ne olabilir mavi? Mavi. iki kelime şeyle başlıyor. Hmm. Hmm. Aklıma çok salak bir şey geldi ama dokuzun. Şehsel şey, adaları mı acaba? Yok ama uzun kaçarsın. Benim aklıma şile bezi geldi. Şile, şile bezi. bezi mi? <gülüyor> çok, çok saçma. Yok yo, bence çok mantıklı. Yani Tuba Hanım gibi düşününce bana da mantıklı geldi. Yenis <gülüyor> kenarı şile. Ama değil. Değil. değil. Hadi değil. bir tane daha. Üçüncü fotoğrafı vereyim isterseniz. Evet evet. Sile doluyor. Vaktimizi alın. Google'ın ana sayfası. Google'ın ana sayfası. Bakın çok güzel. Fotoğrafları bir kez daha gözünüzün önünden geçirin Tuğba Hanım. Bir daire içinde şey var. Köy var uzakta. Bir Google'ın ana sayfası var. Neler? Aha. Ne olabilir? Aa, aa yok. Google'ın ana sayfası. <gülüyor> kendimi şanslı hissediyorum falan var orada. Yani... Tam öyle değil. Ne olabilir? <gülüyor> son bu son fotoğraf bu arada mı? Son fotoğraf bu arada evet. Biliyorum biliyorum. Sanırım ben de kazanamayacağım büyük ödülü. Maalesef ödülünüz de 500 milyardı. <gülüyor> son, <gülüyor> Biz <gülüyor> kazanamadık Ege <Bey> açtırıyor orada. <gülüyor> son son dakikada şey oldu. Ne İtenin. yapardınız bu parayla? Kesin ne yapardım biliyor musunuz? Ne yapardınız? Önce işimi bırakırdım. Dünyayı... 500 bin liraya. Evet. Evet. Dünyayı gezerdim önce, sonra Ki... da evlenip çoluk çocuğa karışırdım. Ama Hı. maalesef yapamıyorum. <gülüyor> yapamıyorsunuz çalışmaya <gülüyor> devam edeceksiniz <gülüyor> ve evlenemeyeceksiniz, Dumanım. Maalesef. Kutuyu açalım. Evet. Son kutuyu açalım. <gülüyor> Doğru cevap. Doğru cevap. Duba Hanım yeterince uslu olsaydı bunu fark edebilecekti ve bilebilecekti. Doğru ne? cevap. Şirin baba olacaktı. Aynanmıyorum. Ya ne kadar kolay. Şu anda aklınıza geldi değil mi? Ya, şu şu anda, anda aklınıza geldi. Heyecandan. ...çirin dediğimiz an geldi. 500 Heyzandan. milyar gitmiş evet. oldu. Olsun, olsun, olsun. Heyecandan bilemedi. Belki bir yarışmayı ben de yapabilir miyim? Bir hak daha verelim Tuba Hanım'a. Lütfen. Çok İyi, güzel. o zaman bir trilyon için, bir trilyon için yarışıyorsunuz. Ben, ben çekiliyorum, okay. yarışmadan çekiliyorum ben. <gülüyor> Teşekkür ederim. Affet. <Of. gülüyor> Buyurun efendim. Hemen veriyorum. Tamam. Ee, bu şeydeki gülümseme resmi. Smiley face. Smiley face. Okay. Harf, harf ne? Harf ne? Harfi alayım. P. P. P kaç harf yani kaç um, harf evet. Hadi bakalım. 9 harf. 9 mu? Portakal oluyor mu? He 78miş. Bir bir fotoğraf daha alayım ben. Ama çok çabuk fotoğraf. Ee, bir hava alanı fotoğrafı. <gülüyor> Sizde uçak hava alanı falan var. <gülüyor> <Ruj> değil rüzgar, rüzgar. Rüzgarı anladım. Pudra değil. 9 ee, harf dedik. 9 harf dedik. Süreniz doluyor. Smiley face. İsterseniz bakın 50 bin lira için son fotoğrafı da açabilirsiniz. Tamam öyle yapayım en iyisi. 50 bine de belki bir şeyler olur. Ee, bir tane vo voley vole vuran bir e, futbolcu fotoğrafı. Ah bir dakika. Voley vuran futbolcu bu çok şey geldi. Hava Havaalanı bir tane şey. Smiley face bir de vole vuran fotoğraf. Şey evet. vuran futbolcu fotoğraf. Hmm. ben anladım. Çok kolaymış yani. Çok kolay sorduk vallahi Allah'a hanım ya. Of. Aa! Maalesef. Bursaklar olacaktı. Ne alaka? Tebessüm şehri Bursaklar. Yani sizde oradaki gülümseme var, <gülüyor> havaalanı yolu var. Orada voleye çıkmış adam var. 30 trilyon Aa ve... şey diyorsunuz şu boleç kal. Ya şu anda aklınıza geldi değil mi Tuba Hanım? <gülüyor> heyecandan efendim heyecandan Benim jeton da böyle şokken yani Yine Hiç cebimizde mi? kaldı 230 bin lira ya <gülüyor> Ne oluyor 400 trilyon cebimizde kaldı Oh be ne Çok yağlı bu yarışma ya valla baya iyi <gülüyor> 400 trilyon ve dünyanın en süper insanı unvanını kaybettiniz Tebrik ediyoruz evet sizi ya. ama yarıştığınız Kendime için çok yerden çok güvenmiştim ama çok heyecanlandım Güvenmeye devam edin Tuba Hanım çok başarılısınız Yarın sabah <gülüyor> yeniden görüşmek dileğiyle <gülüyor> hoşçakalın Hoşçakalın. Bir gün bir gün olacak.